Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Değerli konuklar, bir Dünya Mirası Adalar programında da birlikteyiz. Bugün programı ben Alp Orçun, ben Asu Aksoy, birlikte sunuyoruz ve konuğumuz Profesör Ayşe Şentürer. Bugün derya yok aramızda. Bugün derya aramızda yok. Tatilde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kıskanmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe Şentürer, Adalar Kent Konseyi Mimarcılık ve Şehircilik Çalışma Grup Başkanı. E, ayrıca e, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde e, yapmış e, Lisansını, yüksek lisansını ve doktorasını O zamandan beri de yani 1985 yılından bu yana Aynı okulda hocalık yapıyor Birçok uluslararası yayını, ödülü e, Ve uluslararası batı üniversitelerinde Hepsi batı değil mi? Doğu'da var. var mı? <gülüyor> Melbourne, ha, Hong Kong, ha, Chinese. Da, i̇şte University böyle. Ee, yurt dışında da birçok e, üniversitede öğretim üyeliği yapmış. Şimdi, e, kendisi geçen hafta düzenlenen ya da iki hafta önce düzenlenen e, büyük adada yapılan modern mimarlık çalıştayının da düzenleyicisi. Bu çalıştayda e, adalardaki modern yapılar adalardaki kültür mirasına mimari mirası dahil edilmesi gereken modern yapılar yani bu asır başından geçen asır başından beri yapılan binalarla ilgili bir çalışmaydı. Biz Dünya Mirası Adalar grubu olarak adaların UNESCO Dünya Mirası listesinde almasını istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. çeşitli işbirliklerimiz var. Ve bu sıfata UNESCO tarafından layık görülebilmek için de mevcut mirasın tabii ki korunmasını arzu ediyoruz. Bu yönde de çalışıyoruz. Bir şeyi koruyabilmek için önce varlığının tespiti gerekiyor. İşte bu çalıştay da bu amaçla yapılmış bir çalışmaydı. Buyurun ne evet. Ayşe sen şimdi <gülüyor> aslında Kent Konseyi'nden belki başlayabilirsin değil mi? Aa, Merhabalar ee, evet oradan başlayabiliriz Hı. aslında bu Adalar Kent Konseyi içinde iki yıl kadar önce bir çalışma grubu oluşturuldu bir süre atsız dolaştı sonra mimarlık ve şericilik e, akılda kalıcı olacak diye böyle bir atla çalışmaya devam etti aslında başlangıç noktasında da tam sizin işaret ettiğiniz gibi doğal olarak yani adalardaki her türlü kültürel varlığın ama bizim odak noktamız bir ...biraz daha fazla mimarlık ve kent ve doğal kültürel varlıklarla ilgiliydi. Var olan nitelik nasıl sürdürülebilir? Yeni eklenenler o niteliğe nasıl katılır ve daha da hatta ötesine geçer? Bu konuda ne yapılabilir sorusuyla başlamıştık. Fakat yine e, sizlerin ve pek çok kişinin bildiği gibi... ...bir bölü bin uygulama amaçlı koruma imar planları tartışmaları... ...gündeme öyle yoğun olarak girdi ki... ...bunun üzerinden yani bir bölü çalışmalar üzerinden... İlerledik diyeyim Önce süreçleri anlamaya çalıştık Sonra anladığımız noktada da Üzerine yorum yapmaya başladık Tam da o yorum yapma çalışmaları Arifesinde biz de Belediyeye ve ilgili kurumlara O planların açılması konusunda ee, ...ne diyelim... ...hem e, Adalılar olarak... ...hem de bu çalışma grubundaki... ...profesyonel ve akademisyen... ...mimarlar, şehir plancıları olarak... ...bu planları açmaları konusunda baskı yaptık... ...ve nihayetinde toplumdan... ...STK'dan gelen baskılarla da biliyorsunuz... ...planlar açıldı... ...onun üzerine biz ekip olarak... ...iki e, rapor yayınladık... ...bir tanesi doğrudan planlar üzerine değerlendirmeydi... ...diğeri de bu değerlendirmeden sonra... ...önerilere e, odaklı bir rapordu... Aslında bu çalıştaya gelirsek hızlıca buradan doğru. Ee, i̇lk yani iki yıl öncesinden de bizim hedefimiz de böyle masanın etrafına Olabildiğince ilgili kişi kurumları bir araya getirerek bu meseleleri konuşmakta. Çalıştay biraz bunun ıı, ürünü oldu bu düşüncenin. Malum 1 bölü 5000 planların iptaliyle 1 bölü 1000 planlar da biraz şimdilik parantez içi bir duruma alındığı için biz de ilk atak olarak bu, bu tartışmaların ardından ıı, bu çalıştayı yapmak istedik. E, ve aslında çalıştay formatında yapmamızın da amacı Başta adalılar olmak üzere yine STK'lar, bürokratlar, teknisyenler, akademisyenler herkesi bu ortamda bu konuları konuşmaya davet etmek ve çalışmaktı. Yani Hatta şöyle de bir başlık verdik. Adalardaki mimari, miras ve niteliğin korunma ve sürdürülmesi için notlar. Notlar burada biraz ortamın rahat tartışma ortamı olduğuna gönderme yapıyordu. İki günlük bir program içinde gerçekleştirdik. Birinci günde yine bu bizim başlangıç noktamıza giden bir durumdu. Burada uygulama yapan mimarlar nasıl bu pratiği yaşıyorlar? Onlardan öğreneceklerimiz olabilir. Süreçteki aksamaların nedenleri konusunda daha yakından fikir sahibi olabiliriz. Veya işte yine belki burada da konuşacağız. Kayıplar konusunda daha fazla bilgili olabiliriz. Dolayısıyla... Adada pratik yapan mimarlardan bir grubu davet ettik. Onların deneyimlerini dinlemek üzere birinci günde ve oldukça da yararlı görüşmeler oldu. O aynı gün ardından üniversitede biraz benim de dahil olduğum mimari proje stüdyosunda gönüllü olarak adaları bir süreden beri çalışıyorduk. O çerçevede şu anda mezun o zaman için lisans ve yüksek lisans öğrencisi olan bir grup öğrenciyle ee, en az dokunuşla yine bu kalite ve mimarlık nasıl sürdürülebilir sorusuyla ee, ve çocuk mekanlarından başlayarak, parklardan başlayarak bir, bir takım projeler üzerinde çalışıyorduk. Madem ki dedik burada kalabalık bir e, grupla karşı karşıya kalacağız. Bu projeleri de konuşmak ve tartışmak için iyi bir platform olabilir. Dolayısıyla ilk gün böyle adada pratik yapmış mimarlardan onların deneyimlerini dinlemiş olduk ve devamında da e, stüdyo, üniversite ortamından da doğru tasarlanmış bir, bir takım projeleri konuşmak ve tartışma fırsatımız oldu. İkinci günün gündemi ise biraz daha sizin işaret ettiğiniz bu modern mimarlık mirasının kayıt altına alınmasına yönelik bir çalışmaydı. Çünkü e, benim uzmanlık alanım koruma değil, e, hani mimarlık fakültesi altında mimarlık bölümünde yer alıyor ve çalışıyorum ama daha çok imar tasarım e, e, uzman kalındayım. E, tabii ki bil, bil, biliyoruz yani bu varlıkların ne kadarı kayıt altında ne kadar değil. Tabii buradaki asıl e, bulunuş e, pozisyonumuzu da hepimizin adalı oluşu. Adalarda yaşıyor oluşumuz. Yani farkındaydık modern mimarlığın e, mirasının kayıt altına alınmamış olduğundan. Dolayısıyla bu konuda da çalışma yapan kişi ve gruplardan da haberdardık. Biraz da onların hem kendi gönüllü katkılarını açması hem de bizim onlara bu tekliflerle gitmemiz üzerine... Mimar Sinan Üniversitesi'nden bir grup öğretim üyesi... Ee... <gülüyor> ...böyle bir isim söyleme sorunum var. Herkes de biliyor buradan da... <gülüyor> ...ilan etmiş Alp. oluyorum. Alp Sunat e, ekibi... ...verdikleri bir ders kapsamında... E, ...Büyükada ve Heybeli Adada... ...bir süredir zaten çalıştıklarını söylemişlerdi. Dolayısıyla onlardan... E, ...Büyükada ve Heybeli Adaya ...yönelik e, ilave saptamaları... E, ...duyabiliriz diye düşündük. Ayrıca e, Adalı ve... ...Konsey üyesi Berin Erkut... ...bir zamandan beri... E, ...Modern Mimarlık Büyükada daki modern mimarlık mir mirasının kayıt üzerine çalışıyordu. Onun elinde birikmiş örnekler vardı. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden e, koruma ve restorasyon, mimarlık tarihi ve restorasyon bölümünden zaten uzmanlığı da bu olan Yegen e, Profesör Doktor Yegen Kahya ve ekibi e, ile de görüştük. Onlar da Hazır Büyükada ve Eybeliada'da bir grup çalışıyor olduğu için Burgazada ve da çalışmaya başladılar. Çok yararlı bir girişim olduğunun farkındaydık ama çalıştayda bunu görmüş olduk. Ve karşımıza çıkan sayılar bu modern mimarlık mirasına yönelik durumumuzun vehametini de gösterdi bize örneğin kınalı da hali hazırda 7 e, yapı tescilliymiş halbuki arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmalara bağlı olarak önerileri e, 37 tane kesin önerileri var 20'si üzerinde çalışıyorlar yani 57 tane yeni yapı öneriyorlar Burgazada da şu anda 13 sadece 13 tescilli yapı var ve onlar toplamda 17'si değerlendirme aşamasında olmak üzere 75 yapıyı tescil için öneriyorlar. Büyükada'da çalışan ekiplerden gelen şöyle sayılar var. Var olanlara ilave olarak Büyükada'da 171 binayı şu an itibariyle tescil için öneriyorlar ki bu sayı artabilir. Heybeliada'da yine şu an itibariyle ilave 64 yapıyı tescil için öneriyorlar ve bunların hepsi de Modern mimarlık mirası içinde görebileceğimiz Hı. yapılar. Şimdi bu bu hani neden önemli, neden değerli? Aslında bu son günlerdeki bir, bir takım gelişmeler yani Büyük Adada Motolo evinin yıkılması, bizim Burgazada İlya Ventura evinin yıkılması, bunların tescilinin neden önemli olduğunu gösteriyor aslında. Tam bu mi? çalıştayın üstünde geldi Tam ertesi gün. ertesi gün duyduk ki değil mi? Burgazda İki, ikinci bir bir vakayla i̇kinci karşı karşıyayız. Vaka. Maalesef. Ki diyelim. son dönemde Umarım bildiğimiz ikinci vaka. Neler var ki Başka evet. vakalar da mutlaka var ama son dönem iki bu Motola ve Ventura mimarların isimleri e, tam çalıştayın üstüne bu iki modern mimarlık eseri diyelim e, yıkıldı. E, dolayısıyla yani çalıştay o anlamda e, bir e, nasıl diyelim önüm noktası gibi bir şey. Çünkü bütün bu ekipler, bütün bu senin saydığın akademisyenler ne sahada içinde. çalıştılar. <gülüyor> ee, yani böyle bir envanterleme çalışmasının ön şeyini yaptılar, taramasını e, evet, yaptılar. Evet, aslında... Bunun, bunun hedefi e, şimdi e, bu çalıştay gerçekten önemli bir fırsat oldu. Bir kere bizim kompozisyonumuzdan bahsetmekte de yarar var. Biz adada yaşıyoruz ama böyle ilginç bir şekilde bir sürü mimar, e, akademisyen var grubun içinde. Şehir plancı var. Alan yönetimi yönetiminden gelen var. Turizm e, backgroundundan gelenler var. Yani tabii bu bir imkan, bir tür yani biz adalı olmanın ötesinde profesyonel bir, birikimlerimiz var. Bu çerçeveden e, yani üniversite Doğru bir çalışma yapılmış oldu Yani güvenilirliği konusunda Hiç kuşkumuzun diyeyim neredeyse Olmadığı bir çalışma ee, Ve hedefi dönem sonunda Çünkü öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi Sadece öğrencilerle değil Yani işin e, hoşluğu diyeceğim lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri asistanlar yani burada hem adalar üzerinden bir çalışma gerçekleştirilip adalar ortamına bir katkı söz konusu hem de bunun üniversitede yapılıyor olması noktasında genç öğrenciler e, şeye adım atmak, mesleğe adım atmakta hı hı. olan e, profesyoneller e, adaylar da e, bu çalışmanın içinde çok da büyük bir istekle yer aldılar. Hı hı. E, kısaca hedef dönem sonu daha dönem ancak bitecek. Dönem sonunda her iki grupta hem İstanbul Teknik Üniversitesi hem Mimarsizan Üniversitesi grupları ee, ve bizim temsilcimiz Berin Erkurt o da aslında belediye ile işbirliği halinde çalışıyor oradan da çok ciddi teknik katkılar alıyoruz verilerin ortaya konulması açısından. Ee, şeye koruma kurulunu bir dizi e, öneri olarak ve olması gereken koşullarda yani UNESCO'nun tarif ettiği kartlar zihniyeti içinde teslim etmeyi hedefliyorlar. Hatta belki tekrar bir sergisi falan da yapılabilir diye konuşmuştuk. Çok iyi, olur, çok iyi oluruz. Aslında burada tabii artık tescil Evet. süreci yani pratikte bunların tescilliği için bir başvuru süreci başlayacak herhalde. Sen onu iyi bilirsin. Tescil meselesi ha, tescil... çok önemli. Neden önemli? Ha. Niye tescillenmesi önemli? Ha, o bu, ta, bir de prosedür ne? O, evet. o da önemli. Yani niye önemli? Seni... Yani işte çünkü bir binanın e, tarihi işte miras değerini aslında tescilliyorsunuz. Bunu yapan da koruma kurulları. Mevcut koruma kurullarımız var. Koruma kurulları yapılan müracatları ki bu müracatları da kimler yapabiliyor? Mürk sahipleri yapabiliyor, belediyeler yapabiliyor. Ee, işte, Aslında herhangi, herhangi bir, bir yapa, kişilik, yapa, yapabiliyor. yapabiliyormuş. Tabii bunun böyle bir e, akademik bir çalışmanın uzantısında olması bence kurulun işini çok kolaylaştıracak bir Durum Ama bu arada da bir motolayı yaşamış ve onun şeyini üstümüzden atmaya çalışırken ve bir musibet, bir nasihattan iyidir gibi bir avunma falan değil ama e, diye düşünürken ikinci haberin e, gelmiş olması gerçekten çok üzücü. Çünkü burada e, var olan koşullar içinde e, en, şu anda elimizdeki en önemli aygıt bu e, tescil meselesi. Çünkü tescil edildiği noktada... ...bir koruma altına alınmış... ...ve kayda geçmiş artık... ...ve yıkılamıyor orman. yani artık... ...ve yıkılamıyor... ...yani motorola, motola evi için bizim düşüncemiz... ...benim kişisel görüşüm... ...şimdi daha öncesini biliyoruz... ...şu an yükselmekte olan binayı biliyoruz... ...bilmiyorum... ...mimarına da açık olsun buradan... ...yani nitelik açısından... ...ikisini karşılaştırdığımız zaman... ...ben mimarım... ...mimari mekansal nitelikleri açısından... ...kıyaslanamaz derecede... ...motola evi daha nitelikli görünüyor... ...yani neden değerli bunlar... ...aslında... Ev, Çalıştığı esnasında Egen çok iyi e, altını çizdi. UNESCO'nun da 20. yüzyıl e, kültürel mirasının korunmasına yönelik, kayıt altına alınmasına yönelik çağrıları olduğundan söz etti. Gerekçesi de e, böyle tırnak içinde modern olduğu için değil. E, bu kültürel e, sürekliliğin bir aracı olması onun üzerinden materyal teknoloji yaşam okulu okumaları yapabiliyor olmamız ve hatta bunun sadece yapı ve bina ölçeğinde değil içindeki mobilyayla çevresel koşullarıyla bulunduğu doku içindeki pozisyonlarıyla ortaya ...koyulması ve korunması... ...sürdürülmesi gerektiği noktasını... ...dolayısıyla adaların... ...en önemli galiba... ...şimdi siz ve dolaylı olarak... ...ben de bu miras çalışmalarında... yer alıyorum... ...bu çok katmanlı yapısı... ...bu böyle bir laf filan değil adalar... ...özelinde gerçekten... ...doğal, kültürel... E, zamanlar arası, e, farklı kültürler arası bir katmanlılık söz konusu. Modern mimarlık mirası, adalardaki modern mimarlık mirası bunun ayrılmaz ve çok önemli bir parçası. Yine çalıştayda e, ben sormuştum hatta Alçın Alp'a peki neden e, adalarda daha fazla Ardeko görüyoruz diye. Çünkü onun tespiti şu anda e, İstanbul'dan çok daha fazla sayıda. Ve daha e, nitelik olarak da e, eskimeme noktasındaki niteliği ve mekansal kaliteleri açısından daha fazla sayıda bina e, adalarda var. Ve şu anda yaptığımız çalışmada bunu ortaya koymuş. Adeta kınalı bir hazine. Yani biz daha çok Burgaz, e, Büyükada ve Heybeli'yi konuşuyoruz. Aynı şekilde Burgazada da modern mimarlık mirası açısından bir hazine durumunda. O şöyle bir cevap e, vermişti. Ee, yani tabii ki İstanbul çok daha fazla yıkıma uğradı. Bir nedeni bu şu anda adalarda fazla olması. Ama bir diğer nedeni de bir sayfya alanında olmamız ve bu e, saçak ve balkonların ve yerel modernlikten söz ediyorsak cumbaların, e, ara mekanların hepsinin açılıp saçıldığı daha özel bir e, tarz olarak adalarda ortaya daha fazla hmm. çıkıyor. Çünkü kentsel bir... E, e, Evden daha farklı bir pozisyonu var Ardeko'nun dünyada da. Baktık ki Türkiye'de, İstanbul ve Adalarda da böyle. Dolayısıyla hani kayıt altına alınması konusu e, önemli. Yani yine kişisel görüşüm diyeceğim. Herhangi bir binanın, herhangi bir binanın hani metan, mekansal kaliteleri ötesinde bir her bakımdan ömrü var. Siz o ömrü doldurmadan onun hayatına son veriyorsanız etik, akademik, yaşamsal e, sıkıntılı bir durum söz konusu. Yani bunların zaten ömürleri dolmadı. Ayrıca özel pozisyonları var. Hem yaşamda hem de adalar e, ortamında. Dolayısıyla kayıt altına mutlaka alınmalı ve güçlendirilerek korunmaları konusunda hep önümüze deprem hendikapı çıkarılıyor. Ama yine buraya gelmeden önce ekip içinden Haluk, Haluk Eydoğan e, hocamız bir mesaj atmış ki 2000 7'deki depremle ilgili yenilenen yönetmelikte birinci çağrı güçlendirme. Değil Yıkma mi? değil evet. yani güçlendirme. Gördüğümüz kadarıyla bu son iki örnekte de kesinlikle güçlendirmek evet. evet. mümkün. Güçlendirme kesinlikle dikkate alınmıyor aslında. Böyle bir opsiyon yani böyle bir e, imkan varken önümüzde e, güçlendirme tercih edilen bir şey olmuyor. Bir yol olmuyor ve direkt binaların yıkımına gidiyor. Şimdi aslında bir iki istatistik vereceğim size. Adalarda e, biliyorsunuz 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl e, yapılanması var. E, ve bir orada bir doku oluşmuş vaziyette. Yani biz şimdi korumak dediğimizde, Böyle bir 19. yüzyıla odaklanıyoruz hı hı. ve 20. yüzyıla geldiğimizde ki bugün burada konuştuğumuz konu yani modern mimarlık, modern mimari hareket diyebileceğimiz hani nedir? Bu işte 20. yüzyıl yani 1920-70 arası diyebiliriz belki ee, böyle bir dönemden bahsediyoruz. Niye 70 diyoruz? Çünkü 80, yani 80 sonrasında aslında böyle bir müteahhit... E lerin Öncülük e, çektiği bir e, çok daha farklı bir şehirleşme modeli görüyoruz. Orada çok daha e, belki rant odaklı, müteahhit evet. odaklı. E, mimarlık literatüründe mi? mimarlık çıktı. diyoruz. <gülüyor> evet ya, ya da hatta mimarlık. mimarın tamamen devreden çıktı. Şimdi modern mimarlık dediğimizde aslında tabii bunları konuşmak lazım. Yani ne kadar 80 sonrası mimar eser hiç mi yok falan bunları bir kenara koyalım. Fakat şöyle bir şey var yani modern mimari eserlerin toplumda yeterince sahiplenilmemesi e, bilinmemesi canım bu e, nedir ki e, bunu bu binanın ne değeri var ki Hı. gibi aslında bir bilinmeme sahiplenilmeme durumu var. Şimdi Hı. adalarda toplam parsellere baktığınızda topu topu yüzde gibi bir rakamının tescillenmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu çok düşük. Bir rakam aslında yani daha yani modern ve modern öncesi dönem yüzde yirmi beşi sadece tescillenmiş ve modern e, dönem şeylere baktığımızda ki burada de, demin de dediğimiz gibi çok sayıda yapı var aslında çok çok daha düşük bir oran var. Demek yani bu %25'i bizim %80'lere filan nereye çıkartabileceksek değil mi? Çıkartmamız hmm. gerekiyor. Yani bu senin söylediğin rakam toplama yönelik. Toplam. Toplam. içinde için de modern mimarlık mirası eğer Kınalı adayı örnek alırsak. Çok daha düşük. Çok daha düşük. Evet. %5 evet. filan gibi anladığım evet. kadarıyla. Evet. Yani dolayısıyla hakikaten e, bu kamuoyu diyoruz ama işte biraz bu adanın içinden doğru bakışlarda bu kamuoyu var gibi ama yine de yine de Aslında burada bir çıkar çatışması söz konusu tabii. Yani. yani çok çeşitli çıkarların çatıştığı bir alan. İşte yani en basiti belediyelerin gelirlerinin azalması endişesiyle bu konuda çaba göstermemesi var. Ondan sonra işte ev sahiplerinin metrekare ihtirası var efendim daha kimliğeniisi var bilmiyorum ama var yani böyle bir çıkar çalışmaları çok güçlü olan bir alan bütün şey olduğu gibi inşaat Ve alanları dolayısıyla gibi dolayısıyla da en tehlikeli en yani tehlikeli. adaların en tehlikeli zayıf karnı da tam da bu tescillenmemiş evet, modern evet. dönem evet. binaları yapıları evet, eserleri yani evet. en zayıf halka evet, burası evet, şimdi dolayısıyla evet. burada nasıl bir de üstelik koruma kurulunun da bir kararı var en son 2018 tarihli e, bir karar yani diyor ki eğer riskli oldukları şey yapılırsa yani te, ispat edilirse işte şey yapılabilir e, güçlendirme veya yeni yapılanma diyor. Evet. evet. E, ama yani bu e, tabii bu şimdi çok ciddi bir sorun yani Hı. çünkü üniversitelerden hemen böyle bir zayıf çürük raporu çok kolay elde ediliyor. Çok dehşetli bir şey bu yani. Yani bu Ventura evinde mesela ben Burgaz'da olduğum için biraz soruşturdum. Kat maliklerinden biri, üç kat ve farklı malikleri var. Kat maliklerinden birinin itirazına rağmen güçlendirme değil, yıkıma gidilmiş. İşin ilginç tarafı bu kanunlarla gerçek durum ör yani örtüşmüyor. Yine hatırlarsanız çalıştaki tartışmalardan bir tanesi tartışma değil de bir soru üzerine açılan konu. Tam da bu Ardeko yani modern mimarlık ekolüyle diyelim İstanbul'un balkonlu cumbalı yapılarının melezlenmesinden ortaya çıkmış özel İstanbul yapıları de inşaat mühendisi olan bir müteahhitin açıklamasına dayanarak yıkmakta ne kadar zorlandıklarına. Hmm, yeah. Yani sağlam binaları. Yani bu binalar gerçekten sağlam binalar. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, işte Maalesef açıkta. süremiz bitti. Daha konuşacak çok şey var tabii adalarla ilgili. İnşallah başka fırsatlarla çok yeniden konuşuruz. E, ben çok de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Dünya Miras Adalar Programının dinleyicilerine de bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Kontrol masasında Selahattin Çola e, ve e, efendim bugünkü sponsorumuz Edip Erdal Yüzak Bey'e e, çok teşekkür ediyoruz bizim bu programımızı podcast'ten dinleyebilirsiniz açık radyodan. Facebook. Hayır, Facebook'tan da Facebook sayfamızdan da izleyebilirsiniz. Dünya Mirası Adalar sayfasında Tabii. daha da fazla bilgi buluyoruz. evet yapıyoruz. evet bunları her zaman şey Ben hoşça kalın adalar hepimizin. Evet hoşça kalın. Hoşça kalın. <gülüyor>